Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akkün Ben Noren Yüce. Geçtiğimiz son iki haftada hem Kahramanmaraş'ta Elbistan ilçesinde hem de Bodrum'da su kalitesiyle ilgili çok ciddi olaylar meydana geldi. İnsanlar zehirlendi. Elbistan'ın ıı, 32 bin kişisinin zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurduğunu biliyoruz. Bodrum'da da yine benzer vakalar yaşandı. Bu kadar büyük sayılarda olmasa bile. O nedenle bu hafta ıı, bunlardan bu su kalitesiyle ilgili, şebeke suların kalitesiyle ilgili bahsedelim dedik su hakkında. Evet, şimdi hem Elbistan'a hem de Bodrum'a ıı, bir miktar ıı, bakalım. Basına yansıyan haberlerden üzerinden ve e, yetkililerin yaptığı açıklamalar Hı. üzerinden. Çünkü bu iki e, mevzuya yaklaşım da e, oldukça sorunluydu. Kesinlikle. E, çok sayıda Akgün'ün de ifade ettiği gibi e, Elbistan e, yaklaşık 140 bin nüfuslu bir e, yerleşim birimi. Bunun 32 bin kişisinin e, işte sudan kaynaklı zehirlenme nedeniyle, rahatsızlıklar nedeniyle e, hastanelere başvuru yaptığını biliyoruz. Basından e, takip ettiğimiz kadarıyla. Bu nüfusunun yaklaşık... E, dörtte biri diyebiliriz. Dörtte yani, biri, yani bir, evet, buna yaklaşık Hı. bir miktarda e, insan e, toplu bir biçimde e, sağlığını tehlikeye, tehlikeye atılan bir durumdan bahsediyoruz. E, şimdi Elbistan'dan başlayalım. Alpistan'da e, ilgililerin yaptığı açıklamalardan bu olayın nasıl e, geliştiğini e, anlamaya çalışacağız. Çünkü yine yapılan açıklamalar yeterli bilgiyi barındırmıyor. Her zamanki gibi. Evet hmm. sorunu bir türlü e, odaklanamamışlar ya da kaynağına inememiş durumdalar. E, burada şey deniliyor yapılan tahlilerin sonucunda ilçeden geçen Ceyhan Nehri'nden yağışların azalmasından dolayı debisi düşen içme suyu şebekesinin keson kuyularına sızan sudan norovirus bulaştığı belirlendi deniyor. Hı hı. E, bu, bu mevzuda örneğin diğer açıklamalarında da yetkilerin sürekli e, sanki şebeke suyunda bir problem yok. <gülüyor> Altyapıda bir problem yok. Borularda bir problem yok. da e, Kuyularda bir hı hı. ufak bir problem var. E, bunun etkisi dolayı bu kadar insan etkilendi deniyor ama e, burada tabii ki yine uzmanlarından da konuşmak gerekir bu konuyu ama görünen ha. o ki e, altyapı hizmetlerinde borularda e, ciddi bir sorun var gözüküyor. Kesinlikle. Yani birkaç kuyu desek tabii e, ondan etkilenecek nüfus bellidir 32 ama, bin kişi olmaz 32 yani 32 bin kişi olması ha. demek Aha. ki daha böyle merkezi nitelikte bir iletim hattında problem oluştu gibi gözüküyor. İkincisi evet. ise altyapılarda biz geçen haftalarda da ifade etmeye çalışmıştık. Kampta özellikle Murat Güvencin yaptığı sunum hı hı. içerisinde Profesör Doktor Murat Güvencin e, sunumu içerisinde e, ifade edilmişti. Bu hı hı. borulardaki kayıp miktarlarının sadece suyun e, yitip gitmesine yol açmadığını aynı zamanda e, kolera ve ...veba gibi hastalıkların da e, kaynağını oluşturduğunu... ...İstanbul'un tarihinden bahsederken, su tarihinden evet. bahsederken... ...çünkü e, işte bu borulardaki e, ne derler... Delikler, ...çatlaklar, çatlaklar... Delikler, evet. Hı -hı. Hı -hı. E, ...suyun azaldığı zamanlarda ya da kesildiği zamanlarda... ...aynı... E, Durum, ...aynı zamanda şeye neden oluyor... Ee, ...kirli suların da boruların içerisine girmesine neden olduğundan yani, bahsetmiştir. Evet, sular geldiği zaman vakum gibi etraftaki e, sızıntılarını, Hı -hı. topraktaki e, suyu da çekiyor. Bu nedenle toprakta etrafında boruların ne varsa... Hı -hı. ...nasıl zehirli su varsa, atık varsa onları da çektiğini söylemişti. Yani sadece dediğin gibi Noran Sadece suyun kaybından bahsetmiyoruz. Suyun kalitesinin de düşmesi. Evet. Ve hatta zehirlenmesinden bahsediyoruz. Şimdi, ve burada da bu olmuş belli ki. Evet, bir daha hatırlatalım. Şimdi e, ilgililerin yaptığı açıklamaları. Onlar evet. da şunu söylemişlerdi. E, yağışların azalmasından dolayı debisi düşen içme suyu şebekesinin keson kuyularına sızan sudan evet. kaynaklandığını ifade etmişlerdi. O zaman evet. e, su borularında e, ...ciddi... E, ...eksiklikler olduğunu gösteriyor... ...bu durum. Evet. Şimdi aslında biraz devam etmeden önce... ...nörovirüsten birazcık bahsettik... Hı hı. ...bahsetsek iyi olacak. E, bu aslında salgın hastalığa neden olan... ...bu 32 bin kişiyi de etkileyen... ...ve başka yerlerde de dünyada da örnekleri var. Bu nörovirüs dediğimiz şey... ...daha önceden bilinen ve tanınan bir virüs... ...ama önceden bu virüse... ...Norwalk-like virüs e, adı verilmiş... Bu insanda sindirim sistemini, bu mideyi bağırsaklara tutan, işte bulantı, kusma, ishal, ateş ve baş ağrısı gibi şikayetlere yol açan bir enfeksiyon hastalığına neden oluyor. Dünya üzerinde bu etkenle olduğu kanıtlanmış, kayıtlara geçmiş pek çok salgın var ve bunların büyük bir kısmı da... Ee, ...ilginç bir şekilde lüks restoranlar, oteller, eğlence yerlerinde falan meydana geliyor. Hatta yüksek fiyatlarla hizmet veren bir tur gemisinin yolcuları arasında bile bu etkenle salgın meydana gelmiş. Yani e, bununla ilgili çok şey var basında e, bu tip haberler. Genellikle bu nörovirüs alan kişiler 24-48 saat sonra yani 1-2 gün içerisinde... ...şiddetli bulanma, bulantı, e, kusma, ishal, kimi zaman baş ağrısı çekiyorlar. Bazen ateş gibi belirtiler meydana geliyor... Hastalık 2-3 gün içerisinde kendiliğinden geçiyor. Özellikle küçük çocuklarda yaşlarda vücut direncinin düşük olduğu hastalarda, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, işte kronik böbrek hastalığı gibi hastalıkları bulunanlarda daha şiddetli bir şekilde cereyan ediyor diyelim. Evet. Şimdi bu Elbistan'da bu vaka meydana geldiğinde kimyasal bir e, müdahaleme olduğu suya gibi soru işaretleri de gelmişti Hı -hı. insanların kafasına. Evet. Ee, bununla ilgili bir sıkıntı olmadığı açıklandı yetkililer tarafından. Komplo teorileri ee, üretilmiştir. Evet e, burada da aslında daha e, detaylı konuşmaya başladığımızda burada da bir sorun e, ortaya çıkıyor. E, çünkü bu işte suyun kimyasal kalitesinde ilgili bir problem yok ancak bir bakteriyel mikrobik bir kirlenme var. Hı -hı. Diye şey yapılıyor yani kimyasal bir şey olsaydı evet bir sorun vardı ama şimdi mikrobik bir sorun e, sanki daha <gülüyor> sanki bir kendilerinin değil. <gülüyor> evet hem olayı değil. daha bir e, <gülüyor> önemsizleştiriyormuş e, gibi bir sonuç da çıkıyor. E, i̇şte devamı niteliğinde az önce de söylediğimiz gibi sadece kuyulardan e, bir sorun tespit ettik. O da şebeke suyuna e, dahil olduğu için e, işte 32 bin kişi e, rahatsızlandı. Hı hı. Ee, burada da işte meseleyi e, hep bir, bir yerden bir sorumluluğu bulunup e, her şey dört dörtlük ilerlerken e, işte ufacık bir kaynaktan bir sorun oluştu gibi aktarılmaya çalışılıyor. Yani e, Elbistan Belediyesi e, işte bütün altyapı hizmetlerini... E, Eksiksiz bir biçimde yerine getirmiş, kalite kontrollerini yapmış, denetimlerini yapmış ee, ki yapmış da ondan sonra hani hiç beklemediği Onu bir ağabey, durum evet bir şey olmuş gibi, gibi tamam anlaşılıyor. Yani. Hatta e, Kaski Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi birkaç gün öncesinde aslında bu tür kurumlar hep suyun ne kadar e, ne derler temiz olduğuna ilişkin raporlarını ya da şeylerini Hı. verilerini sık sık ...kendi sayfalarında, web sitelerinde paylaşırlar. Bu, hmm. Burada da aynı şeyi yapmış herhalde değil mi? Kaskin'in daha öncesinden böyle suyun temiz hmm. olduğuna dair şeyi evet. var, paylaşımı var. Evet, baktığınız zaman yani hep temiz olduğunu söylüyorlar. Ve hep işte burada olduğu gibi su kuyularına atılıyor suç veya başka şeylere işte komplo teorileri üretiliyor falan. Ama baktığımız zaman şunu da görüyoruz. E, ...yeterince klorlama yapılmadığı da iddia edilmiş mesela. Gördüğümüz şey aslında pek çok belediyenin... ...pek çok su ve kanalizasyon idaresinin maalesef... ...suyun kalitesini yükseltmeye veya yükseltmeyi bırakın. Yani aynı düzeyde tutmaya bile harcama yapmadığını... Bu, ...buna mesai harcamadığını görüyoruz. Harcatsa öyle... da yeterli hmm. miktarda olmadı Yani, yani evet. hiç yapmıyorlar demeyelim. Evet. Yapıyorlardır mutlaka. Hmm. Ama... ...gerekli olduğu mikserde yapmadıkları çok açık. Kesinlikle yani aslında şöyle bir şey var Nurhan... Ee, ...bu sadece hani Elbistan'da böyle çok faciayi boyutlarda bir şey yaşandı ama... ...bu İstanbul'da da olabilir. Zaman 1980'lerde falan çok yaşanmış böyle vakalar. Tam olarak nörovirüs değil falan isimler değişiyor ama... ...bunun gibi vakalar çok olmuş... İstanbul'da da görüyoruz yani suyun kalitesiyle ilgili sürekli işte içilebilir bu su deniliyor. Ankara'da yapıldı bunun Hı -hı. propagandası. Melih Götçek elini aldı işte poşetlenmiş şebeke suyunu içip. Bakın bir şey olmuyor bana falan gibi televizyonların önünde böyle şovlar yaptı falan. Aslında hani kaliteden çok kalite sadece lafta. Şuradan su getirdik, buradan su getirdik. Bakın suyunuz kesilmiyor. İşte Sakarya'dan da su aldık. Efendim Sakarya'dan su aldıkları zaman ne olduğunu gördük İstanbul'da. Su kokmaya başladı. Hmm. İhsal vakaları oldu bizde de aynı şekilde. Ee, i̇şte onu şey yapacak Sakarya'nın kirlilik yükünü arındıracak bir zaten tesisimiz zaten yok. Öyle bir şey yok. İşte Melen'den 185 kilometre öteden, 3 şehir öteden, Düzce'den. E, ...su getiriyoruz. Ergene'nin... ...bütün sularını zaten e, alıyoruz... E, ...İstanbul'a akıtıyoruz. Yani... ...İSKİ'nin söylediği şey hep... ...şimdi işte suyumuz kesilmiyor. Efendim... ...1980'lerde, 90'larda biz... E, ...şeye gelmeden önce, iktidara gelmeden... ...önce sular kesiliyordu. İşte herkes Hı -hı. küvetlerini suyla dolduruyordu... ...falan bu söylemler sürekli ısıtılıp... ...ısıtılıp önümüze getiriliyor. Ama... Hı -hı. ...kaliteyle ilgili çok bir şey söylenmiyor. Ancak böyle facialar yaşandığı zaman... ...suyumuz temizleniliyor. Başka... ...bir şeyi yok yani. Evet... Ee, Osman e, Eroğlu'nun evet. pardon Veseleroğlu'nun İSKİ'nin e, başına geldiğinde e, yaptığı açıklama İstanbul suyunun yüzde 95'i kayıp demişti hı hı. E, ama aynı Bu dönemde kadar abartılmaz evet, artık e, iski verileri yüzde 54'ü falan işaret ediyordu. Şu anda e, yine iski verilerine göre İstanbul suyunun yüzde 24'ü yaklaşık hı hı. E, kayıp. Çevre Mühendisleri Odası bu miktarı yüzde yirmi olarak ifade ediyor. Ama bunun altını çizliyor olmak lazım. Suyu kaybetmek başlı başına bir sorun. Barajlardan musluklara gelinceye kadar kısımda kaybolması başlı başına bir sorun. Ama bu kayıp miktarı aynı zamanda altyapınızda sorun olduğunun göstergesidir. Tabii. Elbistan'da da olan budur. Bu kayıp yani yenilenmesi gereken burular kayıp miktarları nedeninden yenilenmesi gereken burular hı hı. aynı zamanda kirli soyun, suyunda ya da kirletici unsurlarında e, kanallara girişine olanak tan tanır. Bunu da e, ifade etmek gerekir. Evet bunu bu çok ifade edilen bir şey değil. Çok önemli bir e, mesele. Daha devam edeceğiz. Kirlilik Devam ediyor ama bir ara Elbistan verelim. Elbistan'ı bitirip ara verelim istersen. Tamam. Ee, çünkü Hı -hı. ilginç tamam, olan, olan bir nokta daha var orada. Elbistan'da işte bu e, 32 bin kişi rahatsızlanlıktan sonra e, şöyle bir açıklama da yapılmıştı Sağlık Bakanlığı e, Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Profesör Doktor İrfan Sencan tarafından sadece Sencan'ın yok etrafında çok sayıda e, kamu yetkilisi de e, basın açıklamasına dahil olmuşlardı ve o açıklamada e, Sencan şunu söylemişti: Elbistan'a toplamda 42 ekim ve 36 hemşire takviyesi yapıldı, il dışından çok sayıda serum ve Diğer sağlık malzemesi transferi yapıldı. 3 gün içerisinde 32 bin hasta karşılamak bu ülkenin ne kadar güçlü bir idari sistemi ve sağlık sistemine sahip olduğunu göstermektedir. Burada elinize sağlık. Evet bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıya, e, sayıda insana e, müdahale etmiş olmak olumlu bir şey. Elinize sağlık demek gerekiyor. Ama şunu atlamadan e, bunun oluşmasına engel olmak gerekiyor öncelikli Hı -hı. olarak. Tabii. Yani bunu... E, Hastalandıktan sonra bakmak çok önemli evet, değil. Evet, yani. yani... Bir de bu, bu sistemi bu halde olmasından kim sorumlu acaba? Evet, o şimdi de Elbistan'da yani bu kuyuların... E, ...işte kuyuların sularının karışma meselesinde bir sorumlu ortaya çıkacak mı? Yani şükür ki e, ölen insan yok. İşte hastalar kısa sürede iyileşeceği söyleniyor falan filan. Ama yine de insanlar mağdur oldular. Daha da kötüsü olabilirdi. Tabii. Burada bir Hı -hı. sorumlu hiç mi olmayacak? Yani Hı -hı. Kims kimseden Hı -hı. hesap soramayacak mı sonuçta? Ya Hı -hı. da tek bir kişiye mi indirgenecek bunun sorumlusu? Oysa altyapı hizmetlerinin yenilenmesi bu yerel belediyelerin sadece yerelinde dememek lazım aslında. Çünkü olayın bir boyutu da şu. Bir, ilç bir yerleşim biriminde işte... ...yaşamımızın en temel e, unsuru olan ve sağlıklı yaşamımızın en temel unsuru olan su hizmetini kaliteli bir biçimde yerine getirmek gerekiyor. Evet. E, belediyenin kaynağı yoksa ne olacak bu insanlar belediyenin kaynağı yok diye e, kötü su mu içmek zorunda kalacak ya da kullanmak zorunda kalacak? Yani niye merkezi olarak da evet. e, finansman aktarımında bulunulmuyor? Evet. Evet. Yani bu yerel yönetimlerce mevcut içme suyu şebekelerinde e, yenileme yapıldığı zaman işte İller Bankası kanalıyla Dünya Bankası falan kredi veriyor. 80'lere kadar İller Bankası evet. çok Şimdi, daha şeydir havaçlıydı. Evet. Şimdi e, banka şöyle bir açıklama yapmış. Hani bizim aracılığımızla değişim, iyileştirme yapılmasına ait talepler var ama... ...finansman sağlandıktan sonra bu proje ve uygulama çalışmalarına başlıyoruz biz. Yani finansmanı da siz sağlayacaksınız diyor. E şimdi bu şey demektir aslında. Yani belediyelerde aynen e, insanlarda olduğu gibi zenginler ve yoksullar. Hani paran varsa gidersin şişeden suyunu alırsın. E, burada da işte belediyenin parası varsa altyapıyı yeniler. Yoksa da onu artık biz karışamayız diyorlar yani. Aslında bu, bu hale bırakılmış durumda. Bunun... İller Bankası'na veya işte Dünya Bankası'na falan bırakılmadan e, bir şekilde hani bu bütün altyapıların, su altyapılarının yenilenmesi evet. lazım. Bütün ya Türkiye da dönüp eğer yenileyeceksen bütün e, maliyeti vatandaştan Hı -hı. A, almak kaydıyla faturalara yansıtarak Hı -hı. alabilirsin. Hı -hı. Zaten yaptıkları da o yani. Evet. Evet. Şimdi o zaman bir ara verelim. Ondan evet, ama sonra bu, da, bu, da burayı şey diye şey Yani o zaman şunu söylemek çok haklılık doğuruyor. Yani Hı -hı. bunu söylediğimizde çok haklı oluyoruz. Su hizmetleri artık kamu hizmeti olmaktan çıkmış durumda. Evet. Yani öyle. yıllardan beri söylediğimiz şey de Hı -hı. Elbistan'da da açığa çıkmış Hı -hı. durumda. Aynen. Evet şimdi bir şarkıyla ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Chacenio Palevesino'dan dinliyoruz. Rio Cobrizio. Bilcomaggio caudaloso.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 Se me ayer nunca dejes mi amor padecer flechiguana que tu miel nunca me dejes mi amor padecer Su hakkında bu hafta su kirliliğinden bahsediyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde şebeke suyunda e, saptanan kirlilikler. Saptanmaları da maalesef insanların hastanelere akıl etmesi şeklinde oluyor. E, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 32 bin kişi zehirlenmiş hikayetiyle hastanelere başvurmuştu dedik. Ve bir de e, Bodrum'dan da bahsediyorduk. Yani bu mesele sadece böyle Elbistan gibi ekonomik durumunun iyi olmadığını bildiğimiz kentlerde veya ilçelerde olmuyor. Bodrum gibi... E, turizm gelirlerinden de oldukça zengin olan e, ilçelerde de bunu görebiliyoruz, kentlerde de Karı. görebiliyoruz. Aynen Bodrum'da bazı yeme-içme mekanlarında bir şişe hmm. suyun 15 liraya evet. satıldığını e, biliyoruz. Sadece evet, hani kalır gibi değil. <gülüyor> restoranlarda değil. Bu normal e, büfelerde de e, ambalajlı sular çok daha e, pahalıya satılabiliyor. E, Bodrum'daki e, işte olay da geniş yankı. Buldu. Hmm. İşte tatilcilerin büyük bir kesimi. O da kesini, geçen haftaydı. Evet. evet onu e, hastanelere e, gitmek zorunda kaldı. Her sene aynı rezalet... ...diyerek tepkiler e, gösterildi. Hı hı. E, sadece... E, ...Bodrum'da olmadığı... ...Kuşadası ve Marmara gibi... E, ...tatil bölgelerinde de... ...aynı sorunun yaşandığı... evet, e, ...ifade edildi. E, ve arka arkasına... ...suyla ilgili problemler dile getirilmeye başlandı. Bodrum'da işte... ...iki saatlik yağışın altında... E, ...sel sularına altında kalan e, şeyler yollardan bahsedildi. Hemen Ankara ile bağlantı kuruldu. Yani çok kapsamlı aslında e, sorunlarımız var. E, düğümlendiği noktada e, insan e, hayatının cidden e, değer Değerli, yok, yani. yok <gülüyor> olmadığını Hı. gösterir nitelikte. E, geçtiğimiz yıllarda e, Datça'da... ...yine su meselesi olmuştu... ...belki bir miktarda ona gireriz... ...yani bu su hı hı. altyapılarında... ...su borularında... E, ...asbestli boruların olması meselesi... ...ama Bodrum'daki olan da... ...tamamen işte... E, ...yoğun nüfus, altyapıdaki... ...yetersizlik... E, ...gerekli denetimlerin yapılmaması... ...bunlar üzerinde şebeke suyundan... ...insanların zehirlenmesi... ...her birinde önerilen çözümler... E, ...işte... ...örneğin Elbistan'da... E, Klor miktarını daha fazla arttıracağız, Hı -hı. temizliği sağlayacağız ve ondan sonra bizden e, gerekli açıklamalar yapılıncaya kadar e, vatandaşlar musluk suyunu e, içmesinler. Hı -hı. Kullanma açısından da uyarıyı bekleyecekler ama aynı zamanda içme kısmında ayrı bir e, uyarı e, yapılacak kendilerine deniliyor ve bütün soru... Klorlan hallediliyor. Evet Nurhan bir de içmesinler diyorlar da. Hı hı. Şimdi bu nöro virüs öyle bir şey ki içmesen de bir şey, bulaşan bir şey. Yani işte tuttuğun kapıdan temasla da bulaşıyor. Hı hı. Şimdi bu insanlar suyu içmesinler anladık. Onun için damacana suyu kullansınlar diyelim ki. E, duş alırken ne yapacaklar? Ne bileyim sebzeyi meyveyi yıkarken, bulaşıklarını hı. yıkarken, yerleri silerken falan ne yapacaklar? Yine aynı şekilde bu virüs geçiyor. Yani hani içmeyin demek de yeterli değil. Aynı zamanda yani biliyoruz ki hani kaskı su dağıttığını biliyoruz insanlara... ...içme suyu ama hı hı. yani bu ne kadar devam edecek? Bazı yerlerde böyle olaylar olmasına rağmen hiç içme suyu falan dağıtılmıyor. Yani insanlar kendi imkanlarıyla gidip damacana sularıyla... ...yani bırakın işte elbiseni, Bodrum'u İstanbul'da olmuştu bu iki sene önce... şeyde ...Kadıköy'de dört gün boyunca sular kesilmişti. İnsanlar damacana sularıyla falan duş almak zorunda kalmışlardı yazın ortasında... Ve ondan sonra ne yaptılar bilmiyoruz. Hani gidip bu kadar su harcadım ben bunun parasını belediyeden alabilir miyim falan gibi şeyler oldu tartışmalar. Ama gerisi bilemiyoruz yani Hı. takibini yapmadığımız için büyük ihtimalle kimse gidip... ...şey yapmadı hani sularının hı. parasını geri istemedi. Evet şimdi bu tür vakalar ortaya çıktığında da her zaman yapılan bir tartışma da şudur. Ambalajlı su şirketleri hemen evet. der ki işte gördüğünüz üzere çok sayıda insan şebeke suyundan işte biliyor. Bunun önüne geçebilmek için vatandaşın sağlıklı suya erişimini sağlayan tek unsur ambalajlı sudur. Argüını hemen söylerler Hatta kamu Hayvan. hizmeti Hı -hı. yaptıklarını iddia ederler ama e, şunu hatırlamak lazım bir e, ambalajlı sularda da aynı şekilde e, problemler oluşabiliyor ve bunları tespit etmek çok daha zor oluyor e, toplatılmaları daha güç oluyor kimlerin elinde bu suyun olduğunu bilmek falan filan açısından Oysa merkezi nitelikteki sulara müdahalele müdahale çok daha çabuk hmm. etkin yapılabilir. Buradaki sorun bu işin yapılmamış olması. Evet. Hmm. Ee, bir bunun önünü kesmek lazım. Şimdi de işte bu tür bölgelerde yani soru çıkan bölgelerde ambalajlı su kullanılıyor. Hmm. Belediyeler bunları dağıtıyor. Ama bu aslında işte tam da 90'larda su meselesi e, özelleştirildiği dönemler içerisinde hmm. e, içme suyuyla kullanma suyunun e, ayrıldığı dönem. İçme evet. suyunun ambalajlı sulara terk edildiği sadece kullanım amaçlı musluklardan su kullanılmaya başlandığı dönem. Şimdi kullanmaya yönelik de böyle Hı -hı. bir adım atılırsa musluklardan evet, evet. artık kullan, suyu kullanamaz hale gelirsek bütün ihtiyacımızı Hı -hı. ambalajlı, e, ambalajlı su. sudan Hı -hı. sağlamaya başlarız. Bu ise e, defalarca ifade ettiğimiz gibi ekolojik ve ekonomik olarak maliyeti e, çok yüksek bir Evet. Çözüm de demeyelim. Çözüm de sorunun, evet, sorunun parçası haline gelir. Yani bir zamanlar çeşmelerimizden akan suyu bu ambalajlı çeşmelerden dediğimiz sokak çeşmeleri. Hı hı. Ee, bunlardan akan suyun nerede olduğunu merak ediyorsanız süs aracına döndüler adeta. Bir şehrin e, süslerine dönüştü sadece e, hayatta kalabilen sokak çeşmeleri. Bunların suları işte ambalajlı sularda. Ambalajda su şirketlerinin ellerine düştü. O yüzden e, bir çözüm değil hatta e, sorunun bir parçası. Aslında söylenecek çok şey vardı. Asbesle de ilgili konuşacaktık. Ama bir onu, daha onu bir başka konuşacağız. programa konuşacağız. O da bir altyapı problemi yine bir kirlilik kaynağı. Evet e, Türkiye'nin sorunları böyle su sorunları. Şimdilik bu kadar diyelim bu haftalık. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı.